1076, numaralı konu, Hazreti Ömer'in minber üzerinde kader hakkında konuşması, evet, Hazreti Ömer hutbelerinin birçoğunda şu sözleri kullanırdı, elinde olmayan şeyler hususunda kendini boş yere yorma, çünkü her şey Allah Teala'nın takdiri iledir, senin için takdir olunmayan şeyler asla başına gelmeyeceği gibi üzerine yazılan şeyler de mutlaka gelip seni bulacaktır.